Hazreti Yusuf Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam, Hazreti Yakub'un evlatlarının en güzeliydi. Nesep cihetinden de aynı şekilde güzeldi. O üç nebinin neslinden gelmekte şereflerin yücesine nail olduğu gibi, aynı zamanda nübevvet, güzel sima, rüya tabiri, dünya riyaseti, kıtlık ve bela zamanında halkına ve yakınlarına en güzel şekilde muamele etmek gibi üstün meziyetlerle de şerefli kılınmıştı. Bu ne yüce ve ne güzel bir keremlikti. Onun duası da duaların en güzeliydi. Ya Rabbi beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni salihler zümresine ilhak eyle diye ölümle Allah'a kavuşmayı İlk önce Hazreti Yusuf Aleyhisselam temenni ve niyaz etmişti. Hazreti Yusuf'un rüyası Ayet-i Kerime'de buyrulur. Bir zamanlar Yusuf babasına demişti ki Babacığım, gerçekten ben rüyamda on bir yıldızla güneş ve ayı bana secde ederlerken gördüm. Yusuf 4 Yusuf Aleyhisselam'ın rüyasında gördüğü 11 yıldız kardeşleri, Güneş babası Yakup aleyhisselam ve Ayda teyzesi Lâhiyâ'dır. Zira annesi Rahil vefat etmişti. Yusuf aleyhisselamın kardeşlerini yıldız suretinde görmesinin hikmeti, kardeşlikte insanın hayat akışına yön ören mühim müessirlerin bulunmasıdır. Güneş ve ayın yıldızlardan sonra zikredilmesi ise, Yusuf Aleyhisselam'ın babası ve teyzesiyle kardeşlerinden sonra buluşacağına işaret etmektedir. Yusuf Aleyhisselam bu rüyayı gördüğünde 7 yaşında bulunuyordu. Bir Yahudi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve sordu. Ya Muhammed bana haber ver Yusuf'un gördüğü yıldızlar hangileridir? Resulullah bir an süküt buyurdular. Cebrail aleyhisselam geldi ve yıldızların isimlerini kendisine bildirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yahudi'ye dönüp eğer sana haber verirsem Müslüman olur musun dedi. Yahudi de evet dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar Cereyan, Tarık, Zeyhal, Kabiz, Amudan, Felik, Misbah, Daru, Ferah, Vesab, teindir. Yusuf rüyasında bu yıldızların, güneşin ve ayın semadan inerek kendisine secde ettiklerini görmüştü buyurdular. Yahudi dedik, vallahi söylediğin isimler doğru isimlerdir. Rüya üç kısımdır. 1- hadisin Nefs Kişi rüyasında kendi işini ve sanatını görür. ya aşık muaşukunu görür. Bunlar insanın hayalinin bir neticesidir. 2- Şeytanın korkutması, ruhu sıkıntıya düşüren, karışık ve kargaşa içindeki rüyalardır. Aslı yoktur. 3- Allah'tan gelen tevşiratı Rüya meleği kişiye ümmül kitaptan bir nüsha getirerek levh-ı mahfuzdan eserler gösterir. Bu rüya sahihtir, rüyayı salihadır. Bunlara sadık rüyada denir. Bunların haricinde kalanlar ise karışık rüyalardır. Sadık rüyalar, levh-ı mahfuzdan istikbali akseden pırıltılardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Zaman yaklaştıkça müminin rüyası neredeyse hiç yalan çıkmaz. Gördüğü gibi gerçekleşir. Müminin sadık rüyası nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Nübüvvetten sonra olan bir şeyse yalan olmaz buyurmuştur. Ayet-i Kerimelerde şöyle buyurulur. Babası Yakup aleyhisselam dedi ki, Yavrucuğum rüyanı sakın kardeşlerine anlatın. Sonra onlar sana hasetlerinden dolayı bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. İşte böylece rüya gördüğün gibi Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülen hadiselerin tabirine dair ilim verecek. Daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin her şeyi çok iyi bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Yusuf 5-6 Yusuf aleyhisselam uyanıp rüyasını babasına anlatınca, babası onun dünya ve ukubada büyük bir şeref ve yüksek bir makama ereceğini anladı. Rüyasını gizleyip kardeşlerine anlatmamasını sıkı sıkı tembih etti. Aksi takdirde, kardeşlerinin kendisini kıskanıp tuzak kurabileceklerini söyledi. Demek ki haset etmemek kadar hasede maruz kalmaktan da sakınmak icap eder. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu hususta şöyle buyurmuşlardır. İhtiyaçlarınızı elde etmede gizlilikten istifade edin. Çünkü her nimet sahibine haset edilir. Kalbi Öldüren Ateş Kıskançlık Yakup Aleyhisselam'ın oğullarından Yehuda, Robil ve Şemun, babalarının Yusuf'a gösterdiği hususi alaka ve muhabbetin hikmetini kavraymadılar. Kıskandılar ve Yusuf ile kardeşi Bünyamin, babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirimizi destekleyen kuvvetli ve kalabalık bir cemaatiz. Babamız herhalde apaçık bir yanlışlık içindedir, dediler. Yine aralarında, Yusuf'u öldürün yahut onu uzak bir yere atın ki, babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek salih kimseler olursunuz, dediler. Yusuf 8-9 Hz. Yakup, rüyadan sonra Yusuf'un peygamberliğe varis olacağını anlamış. Bu yüzden de ona karşı muhabbeti daha da ziyadeleşmişti. Gerçekten Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'un anındaki nübüvvet nurunu görmüş. Bunun için ona daha fazla ihtimam göstermişti. İşte babalarının bu hüsisi meyil ve muhabbeti Yusuf'un diğer kardeşlerinin hasetlerine sebep oldu. Gün geldi, bu haset bardağı iyice taştı ve kardeşleri Yusuf için kötü planlar yaptılar. Nihayet Yusuf'un biraderleri yapmış oldukları sinsi planla babalarına geldiler. Dediler ki, Ey babamız, sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onu koruyucularıyız. Onun iyiliğini istemekteyiz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönderde, bol bol yesin, sin, oynasın. Biz onu mutlaka muhafaza ederiz. Yusuf 11-12 Bela ağızdan çıkan söze bağlıdır. Babaları, onu götürmeniz beni hakikaten üzer. Ve siz farkında olmadan onu bir kurdun yemesinden korkarın dedi. Yusuf 13 Rivayet olunur ki Hazreti Yakup Aleyhisselam bir rüya görmüştü. Kendisi bir dağın başında, oğlu Yusuf da sahradaydı. Birden on kurt peydah olup Yusuf'a hücum ettiler. Yusuf aralarında kayboldu. Yakup aleyhisselam bu sebeple oğullarına Yusuf için onu kurt yemesinden korkarım diyerek tedirgini ifade etmişti. Fakat böylece farkında olmadan kardeşlerinin Yusuf'a yapacağı hile hususunda onlara adeta bir usul telkin etmiş oldu. Yusuf'un kardeşleri o ana kadar böyle bir plan kurmamışlardı. Babalarının verdiği ipucu üzerine yine gizlice bir plan yaptılar. Yusuf'un biraderleri, babalarına ve kardeşlerine hürmette kusur eden kimselerdi. Dolayısıyla, kurdukları hileyi gerçekleştirebilmek için babalarının ikaz ve ihtarını geçiştiriverdiler. Onlar, Vallahi biz böylesine güçlü bir grup iken onu kurt kaparda yerse o zaman biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Yazıklar olsun bize dediler. Yusuf 14. Kardeşlerinin ihaneti. Derken kardeşleri onu alıp götürünce ve kuyunun dibine bırakma konusunda görüş birliğine vardıklarında biz de Yusuf'a şöyle vahyettik. Zamanı gelecek, onların hiç hatırlarına gelmediği bir sırada yaptıkları bu işi kendilerine hatırlatacaksın. Yusuf 15 Ayette geçen, biz de Yusuf'a şöyle vahyettik ifadesinden hareketle müfessirlerin birçoğu, Hz. Yusuf Aleyhisselam'a daha o zaman peygamberlik verildiğini beyan ederler. Yakup Aleyhisselam, Oğullarının kardeşleri Yusuf'u Sahra'ya götürmek üzere ısrar etmeleri ve Yusuf'un da buna istekli olması üzerine kazaya rıza göstererek izin verdi. Kardeşleri babalarının müsterih olması için gözden kayboluncaya kadar Yusuf'u omuzlarına götürdüler. Babalarının gözünden kaybolduklarında ise verdikleri sözü terk ettiler. Yusuf'u hışımla yere attılar ve dediler ki, ''Ey yalancı, rüya sahibi! Hani nerede sana secde ettiğini gördün yıldızlar? Haydi gelip de seni bizim elimizden kurtarsınlar.'' Ardından da Yusuf Aleyhisselam'ı dövmeye ve eziyet etmeye başladılar. Yusuf hangi kardeşine iltica etse daha fazla eziyet görüyor, azarlanıyor ve dövülüyordu. Bu durum karşısında çaresiz ağlamaya başladı ve... Ey babacığım, sana verdikleri sözü ve senin onlara verdiğin nasiheti ne çabuk unuttular. Yaptıklarını bir görsen, oğluna edilen eziliyetler bir köle evladına dahi reva görülmez dedi. Rivayete göre Robin, Yusuf'u kaldırıp yere çarptı. Sonra da göğsüne hızlıca oturarak onu öldürmeye teşebbüs etti. Kardeşi Levi de boynunu kırmak istedi. Yusuf, Kardeşlerinin en merhametlisi olan Yehuda'ya yalvardı. Ey Yehuda! Allah'tan kork da beni öldürmek isteyenlere mani ol dedi. Yehuda merhamete gelip onu öldürmeyiniz. Bu usta bana söz vermemiş miydiniz dedi. Onlar da evet dediler. Bunun üzerine Yehuda öldürmekten daha iyisini size söyleyeyim. Onu kuyuya atın. Hazreti Yusuf'un kuyuya atılması Diğerleri de Yehuda'nın teklifine peki deyince el birliği edip onu kuyuya atmak üzere sözleştiler. Bu kuyu Ürdün civarında olup At zalim hükümdarlarından Şeddat onu Ürdün'ün imarı sırasında kazdırmıştı. Kuyunun ağzı dar, dibi genişti. Nihayet kuyunun başına geldiler. Yusuf kardeşlerinin elbiselerine yapışıp ağlıyor. Fakat itilip kakılıyordu. Yusuf'u kuyunun yarısına kadar sarkıttılar. Bir de hiçbir yere tutunamazsın diye ellerini bağladılar. Gömleğini soydular. Babalarını ikna etmek için de bir koyun kesip kanını gömleğe bulaştırmaya karar verdiler. Gömleğini soyan kardeşlerin Yusuf, Ey kardeşlerim gömlemi verin, ölürsem bana kefen olur, sağ kalırsam ribasım olur dediyse de onu geri vermediler. Nihayet Yusuf'u kuyunun yarısına kadar sarkıttıktan sonra düşüp ölsün diye ipi kestiler. Kuyuda su vardı. Yusuf kuyunun kenarındaki bir taşın üzerine çıktı. Ayağa kalkarak belki kardeşlerin merhamete gelip beni buradan çıkarlar ümidiyle nida etti. Ancak kardeşleri ölmemiş diye taş atmak istediler. Yine Yehuda mane oldu. Kardeşleri Yusuf'u kuyuya sarkıttıklarında Allahu Teala Cibril'e nida etti. Kuluma yetiş. Cebrail Aleyhisselam derhal emri yerine getirerek Yusuf'u tutup kuyuda bir taşın üzerine oturdu. Ona cennet yemeğinden getirip içirdi. Ardından İbrahim Aleyhisselam'ın gömleğini giydirdi. Asan Basri Kuddüsesi ruh der ki Yusuf kuyuya atıldığında 12 yaşındaydı. Babası Yakup ona 40 sene sonra kavuştu. Kuyu çok korkunçtu. İçinde yılanlar akrepler vesaire haşerat vardı. Hepsine de yerlerinden dışarı çıkmamaları emredildi. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılınca Allahü u Teala'ya şöyle iltica etti. Ey gaip olmayan şahit! Ey uzak olmayan yakın! Ey mağlup olmayan galip! İçinde bulunduğum sıkıntıdan beni ferahlığa çıkar. Bana bir kurtuluş kapısı aç. Rivayete göre Hz. Yusuf Aleyhisselam kuyuda üç gün kaldı. Bir saat kaldığı rivayeti de vardır. Cebrail Aleyhisselam da kuyuda Yusuf'a şu duayı öğretmişti. Ey her türlü sıkıntıyı kaldıran. Ey her duaya icabet eden Ey her türlü kırıkları saran Ey her türlü zorluğu kolaylaştıran Ey her kimsenin sahibi ve her yalnızın munisi olan Allah'ım Ey kendinden başka ilah olmayan Rabbim seni tenzih edin İçinde bulunduğum şu sıkıntıdan bir ferahlık bu beladan bir kurtuluş kapısı açmanı senden dilerim. İlahi, muhabbetini kalbime öyle bir yerleştir ki, ondan sonra hiçbir tasam kalmasın. Orada senden gayrısının zikri bulunmasın. Ey Rabbim, beni muhafaza et. Ya al-Rahimin. Yusuf Aleyhisselam kuyuya atılınca Allah'ı zikretmeye başladı. Melekler onun sesini işitince Allahü Teala'dan bu güzel sesi dinlemek üzere izin istediler. Allah Celle Celaluhu da meleklere Siz daha önce Ya Rabbi Biz seni hamdiniyle tesbih edip durarken Bir de yeryüzünde kan dökerek fesat çıkaracak kimseleri mi yaratacaksın Dememiş miydiniz buyurdu. El bakara otursun. Meleklerin daha önce söyledikleri bu sözü hatırlattıktan sonra onlara izin verdi. Yusuf'u kuyuya atan kardeşleri evin yolunu tutup yalancıktan ağlayarak babalarına geldiler. Ayet-i kerimelerde bu manzara şöyle beyan buyurulmaktadır. Akşamleyin ağlayarak babaların yanına dönüp dediler ki Sevgili babamız biz yarışmak üzere bulunduğumuz yerden ayrılırken Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bıraktık. Bir de döndük ki onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylüyorsak da sen bize inanacak değilsin. Yusuf 16-17 Nitekim Yusuf'un kardeşleri yalandan döktükleri gözyaşlarına ilaveten Yusuf'un gömleğine sahte kan bulaştırarak getirmişlerdi. Babaları Yakup hayır Nefislerini size aldatıp bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen ümit var olarak güzelce sabretmektir. Sizin bu anlattıklarınız karşısında Allah'tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz dedi. Yusuf 18 Rivayete göre Yusuf'un kana bulanmış olan gömleği Yakup aleyhisselama getirince onu yüzüne sürüp ağlamaya başladı ve bugüne kadar Böyle yumuşak huylu bir kurt görmedim. Oğlumu yemiş de sırtındaki gömleği yırtmamış dedi. Böylece gözyaşı döken Yakup Aleyhisselam'a artık sabretmekten başka bir şey kalmamıştı. Nitekim hiç kimseye halinden şikayet etmeden sabretti. Ve ben sıkıntımı, keder ve hücdümü sadece Allah'a arz ediyorum dedi. Yusuf 86 Hazreti Yusuf'un kuyudan çıkarılıp satılması. Babası sabrı cemil hali içindeyken Hazreti Yusuf da kuyuda aynı tevekkül ve teslimiyet halini yaşıyordu. Bu esnada öteden bir kafile gelmiş, sucularını kuyuya göndermişler. Saka kovasını sarkıttı. Yusuf'u görünce, Aa, müjde müjde işte bir civan dedi onu ticaret malı olarak satmak niyetiyle gizlediler. Ama Allahü Teala onların ne yapacaklarını pek iyi biliyordu. Nihayet Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata birkaç paraya sattılar. Zaten ona pek kıymet vermiyorlardı. Yusuf 19:20. Yusuf'u satanlar güzelliği karşısında gözleri kamaşmasına rağmen onu ehemmietsiz, düşük bir fiyata satılar. Bir sahibi çıkar da Yusuf'u bizden ister diye güzelliğine rağbet etmeden, korku içinde ve alâl acele onu elden çıkarmaya baktılar. Tefsirlerde beyan edildiğine göre Yusuf Aleyhisselamı satın alan köle taciri daha sonra onu Mısır'ın Maliye Bakanı'na sat. Çünkü Maliye Bakanı Hazreti Yusuf'un zeka ve kabiliyetini sezmiş bu yüzden ileride kendisinden devlet işlerinde istifade edebileceğini düşünmüştü. Ayrıca kendi çocukları olmadığı için onu evlat edinmeyi de arzu etmişti. Aziz'in Yusuf'u satın aldığı ifadesi, onun kıymetsiz bir fiyata satıldıktan sonra yüksek bir payede satıldığına işaret etmektedir. Nitekim Yusuf'u ilk satın alan adam, onu süsleyip satılğa çıkardığında, Müzayede açık artırma üç gün sürmüştü. Sonunda Yusuf'u ağırlığınca misk, ağırlınca inci, ağırlınca altın, ağırlınca gümüş ve ağlınca ipek karşılığında Mısır Aziz'i satın almıştı. Hz. Yusuf ve Züleyha Kur'an-ı Kerim'de allah Teala şöyle buyurur. O Kemal çağına geldiğinde kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte Muhsinlere biz böyle karşılık veririz. Yusuf 22 Hazreti Yusuf büyüdü, gelişti ve güzelliğiyle gösterişli bir genç oldu. Onun bu hali yaşadığı evin hanımı olan Züleyha'da kendisine karşı farklı düşüncelerin belirilmesine sebep Hadis-i ayet-i şöyle zikredilir. Derken, bulunduğu evin hanımı Yusuf'u kendisine bağlamak, onun nefsinden murad almak istedi ve kapıları kapatarak, haydi gelsene bana dedi. O ise maazallah, Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim veli nimetimdir. Bana iyi davranıp güzel bir mevki verdi. Gerçek şudur ki, zalimler asla felah bulmazlar, dedi. Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna meyletmişti. Eğer Rabbinin bürhanını, delil ve yardımını görmeseydi, o da kadına meyletecekti. İşte böylece biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gönderdik. Çünkü o, bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Yusuf 23-24 Züleyha, nefislerin en çok zebunu olduğu üç vasfın yani servet, şöhret ve şehvetin şahikasında bulunuyordu. Gençti, cemal sahibiydi ve pek çok kimseyi kendisine rahmet edebilecek bir cazibeler meşeri halindeydi. Üstelik Züleyha, odanın kapısını da sımsıkı kilitlemişti. Böylece gizlilik ve tenhalının, günahları daha da kamçılayan hengamında, Hz. Yusuf'a şiddetli bir arzuyla heyterek, yani gelsene bana diye seslenerek, çirkin bir fiile teşebbüs etmişti. Mukamet göstermekte nice iradeleri eritebilecek, böyle bir manzara karşısında, Yusuf Aleyhisselam'ın bile, hayli güç bir vaziyette kaldığını Yüce Rabbimiz şayet burhanımız yetişmeseydi o da meylediyordu beyanıyla ifade buyurmaktadır. Zira bir erkeğin hayatı boyunca karşılaşabileceği en ağır imtihanlardan biri, gençlik, güzellik, servet gibi her türlü cazibe unsuruna sahip bir kadından, üstelik tenhalıkta gelen nefsani bir davet ve iltifata hayır diyebilmektir. İşte Yusuf Aleyhisselam önüne serilen bunca dehşetli cazibeleri aldanmamak için maazallah diyerek manevi bir zırha büründü. Tam bir ihlas ve yüksek bir takva duygusuyla Allah'a sığındı. Böylece ayet-i kerimede bildirilen Burhan ile ilahi sıyanet ve muhafazaya masar oldu. Bu yüzden insanoğlunu günahlara sürükleyen bütün dünyevi cazibelerin heytelek yani gelsene bana diyen davetlerine mukavvet gösterebilmenin yegane yolu o anda kalben maazallah diyerek sonsuz kudret sahibi olan Allah'a sığınabilmektir. Yusuf Aleyhisselam Rabbinin bürhanını görünce büyük bir korku içinde ve suratle kapıya koştu. Leyha da arkasından onu takip etti. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırt. Kapının yanında birden hanımın efendisiyle karşılaştılar. Kadın hemen "Zevcene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan yahut acıklı bir azaptan başka ne olabilir?" dedi. Yusuf 25 Aziz dedi ki, benim ehlime kötülük etmek isteyen kimdir? Züleyha işlediği cürme ikincisini de ekledi. Hz. Yusuf'a iftira ederek, bu delikanlı nefsimden murad almak istedi dedi. Aziz Yusuf'a döndü ve, ey delikanlı, sana yaptığım ihsandan dolayı göreceğim karşılık bu muydu? beni mahzun etmemeliydin dedi. Yusuf aleyhisselam hadisenin gidişatı karşısında iftiranın zehrinden korumak için doğruları anlatarak. Asıl kendisi benim nefsimden murad almak istedi dedi. Kadının akrabasından bir şahit şöyle dedi. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Yusuf ise yalancılardandır. Yok eğer Gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir. Yusuf 26-27 Yusuf aleyhisselam kendisinin temiz olduğuna dair bir delil göstermesi için Allah'a dua etti. O sırada Züleyha'nın dayısının 3 veya 4 aylık olan oğlu, mucizevi bir şekilde dile geldi ve ve Yusuf'un temiz olduğuna şahitlik etti. Aziz Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce karısına dedik: Bu iş siz kadınların tuzağındandır. Gerçekten de sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf sakın sen bundan kimseye bahsetme. Ey kadın sen de günahından dolayı istifaret. Sen gerçekten günahkarlardan. Yusuf 28-29 Hadise halkın arasında duyulmaya başladı. Şehirdeki bazı kadınlar, Aziz'in karısı delikanlısından murad almaya kalkmış. Yusuf'un sevdası onun kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Yusuf 30 Yusuf'u gören kadınlar ellerini kesti. Hakkındaki dedikolalara öğrenen Züleyha, Mısırlı kadınları imtihan etmeye karar verdi. Hanım, o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikodalarını işitince, onları konağına davet etmek üzere davetçi gönderdi. Onlar için dayanılacak yastıkları olan mükellef bir sofra hazırladı. Sofrada ikram edilen meyveleri soyup kesmek gayesiyle, her birine bir de bıçak vermişti. Onlar, Meyvelerini soyup kesmekle meşgul oldukları sırada, birden de Yusuf'a, onların huzuruna çık dedi. Kadınlar onu görünce onun büyüklüğünü anladılar. Onun güzelliğine dalıp gittiklerinden farkında olmadan kendi ellerini kestiler ve haşa Allah için bu bir insan olamaz. Bu pek kıymetli bir melek. Başka bir şey değil dediler. Yusuf, 31. Ayet-i kerimedeki dayanılacak yastıklar manasına giren müttekahın kelimesi yemek meclisi şeklinde de anlaşılmıştır. Çünkü onlar mağrur insanların adeti üzere yerken, içerken ve sohbet ederken arkalarına dayanırlar. Bu sebeple dayanarak yemek yeme adeti yasaklanmıştır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ben bir yere dayanarak yemek yemem.'' buyurmuştur. Mısır kadınlarının Yusuf'un göz kamaştıran güzelliği karşısında düştükleri bu hayranlık üzerine Züleyha, ''İşte beni kınamanıza sebep olan genç. Yemin ederim ki ben ondan murad almak istedim. Ama o iffetli davrandı. Yine yemin ederim ki kendisini emredeceğim işi yapmaması halinde, o mutlaka zindana atılacak, zelil ve perişan olacaktır, dedi. Yusuf 32 Mısır sokaklarında gezerken yüzü güneş gibi parlayan ve ayın 14'ünden daha güzel olan Yusuf Aleyhisselam, kadın fitnesi karşısında Allah'tan son derece korkarak elini açtı ve Rabbini iltica ederek kendisini muhafaza etmesi için niyazda bulundu. Çünkü haktan gafil olan kadınların hileleri şeytanların tuzaklarından daha tehlikeliydi. Yusuf, Rabbim zindan bana bunların beni davet ettikleri şey yapmaktan daha sevgilidir. Eğer sen bunların tuzaklarını benden döndürmezsen belki onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Yusuf 33 Bazı büyükler demişlerdir ki, Nefse taviz vererek yani nefsin arzularını yerine getirerek onun şerrinden kurtulmak mümkün değildir. Bundan kurtulmanın çaresi Allah'a sığınıp onun emirlerine sarılmaktır. Nitekim Yusuf Aleyhisselam da Rabbine sığınarak fena ermiştir. Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Çünkü o hakkıyla işten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Yusuf 34 Allah-u Teala muhafaza etmedikten sonra hiçbir kalp velev ki bir peygamber kalbinin kemaline sahip de olsa beşeriyet icabı dünyanın tuzaklarından, bir takım arzulara meyletmekten, nefsin fısıltılarından ve şeytanın vesveselerinden emin olamaz. Kendi kendini koruyamaz. Nitekim daha evvel geçen ayet kerimede Rabbinin bürhanı ifadesi de bu hakikati izah etmektedir. Dolayısıyla bir kul olarak bizlere düşen, nefsimizin hilesinden hiçbir zaman emin olmayıp, daima teakkus halinde bulunmak ve bu husustaki aziyetimizi müdrik bir şekilde Allah'a sığınmaktır. Zindan. Yusuf Aleyhisselam'ın duasının kabul vesile bu kadar delil gördükleri halde sonra yine de Yusuf'u bir süre için zindana atma düşüncesi ağır bastı. Yusuf 35 Yusuf'un üzerindeki elbiseler çıkarılıp ona kıldan dokunmuş bir hırka giydirildi. Ayaklarına da demirden zincir vuruldu. Yusuf aleyhisselam zindan kapısına yaklaşınca başını eğdi ve Bismillah diyerek içeri girdi. Herkes etrafını çevirmiş, kendisi de ağlamaya başlamıştı. Cebrail aleyhisselam gelerek niçin ağladığını sordu. Yusuf, namaz kılabileceği bir yer bulamadığı için ağladığını bildirince Cebrail aleyhisselam ona Dilediğin yerde namaz kıl Allah zindanın içinde ve dışında kırk arşın yeri senin için temiz kılmıştır dedi Zindana onunla beraber iki genç daha girmişti Onlardan biri ben rüyamda kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken gördüm. Öbürde ben de başımın üstünde ekmek taşıdığımı ve bu ekmeği kuşların gagaladığını gördüm. Ne olur? Bu rüyamızın tabirini bildir. Doğrusu biz seni muhsinlerden biri olarak görüyoruz dediler. Yusuf, size yedirilecek bir yemek gelmeden önce ben onun tabirinin ne olduğunu muhakkak size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ki ben Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım. Onlar ahireti de inkar edenlerin ta kendileridir dedi. Yusuf 36-37 Bu iki gencin zindana atılmaları hususunda şöyle bir rivayet vardır. Mısır'ın ileri gelenlerinden bir kısım insanlar Malik Reyyan bin Velid'i zehirleterek öldürmek ve yerine aralarından belirledikleri bir kimseyi getirmek istiyorlardı. Bunun için Melik'in sofrasını hazırlayan biri aşişi bir şerbetçi olan iki kişiyi çeşitli vaatlerle kandırdılar. Onları Melik'in yemeğine ve içeceğine zehir katmaları hususunda ikna ettiler. Şerbetçi bu işin kötülüğünü anladı. Zehir katmaktan vazgeçti. Aşk ise bu kötü fiili irtikam etti. Vaktaki sofra konup, Melik elini uzatınca şerbetçi, Ey Melik sakın yeme, çünkü o yemek zehirlidir, dedi. Aşçı da, Ey Melik sakın içme, çünkü o içecek zehirlidir, dedi. Bunun üzerine Melik şerbetçiye sofradaki içeceği içmesini emretti. O da tereddüt etmeden içti. Sonra aşçıya dönüp yemekten yemesini emretti. Fakat aşçı yemedi. Yemeği bir hayvana yedirdiklerinde hayvan hemen orada ölüverdi. Bunun üzerine ikisi de zinden atıldılar zindanda ayette bahsedilen rüyaları gördüler. Hz. Yusuf Aleyhisselam, aynı zindanı paylaştığı bu iki gence tevhid akidesini tebliğ etmek istedi. Onların rüyalarını tabir etmeden evvel, kendisinin hak din üzere bulunduğunu, sahip olduğu ilmin Cenab-ı Hak tarafından bahşedildiğini ve Mısırlıların yanlış yolda olduklarını bildirdi. Onları tevhide hazırlayarak hak dini kendilerine tebliğ etti. Burada ibret alınacak husus bir müminin en zor şartlar altında dahi emri bir maruf ve nehy anil münkerde bulunmayı ihmal etmemesinin lüzumudur. İşte bu ve bundan sonraki üç ayet Hz. Yusuf'un tebliğiyle alakalıdır. Atalarım, İbrahim, İshak, ve Yakup'un dinine uydu. Allah herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu tevhid inancı Allah'ın hem bize hem de insanlara olan ihsanıdır. Ama ne yazık ki insanların çoğu bu nimete şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım. Darmadanak bir sürü düzme tanrılar mı hayırlıdır? Yoksa hepsine ve her şeye galip Gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın Allah'ı bırakıp da o taptıklarınız sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Bunlara tapmanız için Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretti. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Yusuf 38-40 Hz. Yusuf'un rüyaları tabir etmesi Hz. Yusuf Aleyhisselam kendisine rüyalarının tabirini soran iki zindan arkadaşını tevhid inancına davet ettikten sonra onlara dedik. Ey hapis arkadaşlarım! Gelelim rüyalarınızın tabirine. Biriniz efendisine yine şarap sunacak. Öbürü ise asılacak. Kuşlar da başını kakalayacak. İşte tabirini istediğiniz böylece kesinleşmiştir. Yusuf 41 Onlardan kurtulacağını zannetti arkadaşına, Efendine benden bahset. Suçsuz olduğumu hatırlat. Umulur ki beni çıkarır dedi. Fakat şeytan ona bunu efendisine söylemeyi unutturdu. Böylece Yusuf birkaç yıl daha zindanda kaldı. Yusuf 42 Neticede aynen Yusuf Aleyhisselam'ın tabir ettiği gibi oldu. Şerbetçi zindandan kurtulup eski vazifesine döndü. Aşçıysa idam edildi. Bazı müfessirlere göre Yusuf Aleyhisselam'ın Rabbinden başka birinden yardım istemesi gayretullah'a dokundu. Bu hal peygamberler için zelle olmaktadır. Bu zellesinden ötürü Hazreti Yusuf Beş yıllık hapislikten sonra yedi yıl daha zindanda kaldı. Böylece hapis süresi on iki yıla çıkmış oldu. Rivayete göre zindandan çıkanlar sık sık gelir, Yusuf Aleyhisselam'ı ziyaret eder, onunla oturup uzun uzun sohbet ederlerdi. Bir gün zindancı başı Yusuf Aleyhisselam ile sohbet ederken şöyle dedi. Ey Yusuf, seni o kadar çok seviyorum ki, Hiçbir şeyi senin kadar sevmiyor. Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi. Bana olan sevginden Allah'a sığınırım. Zindancı başı niçin diye sorunca Hazreti Yusuf Aleyhisselam, Babam beni çok sevdi, kardeşlerim beni kuyuya attılar. Züleyha sevdi, beni zindan attılar. Şimdi bir sen seversen kim bilir beni nereye atarlar. Malik bin Dinar'dan rivayet edilir ki, Yusuf aleyhisselam şeraptara, beni efendinin yanına an deyince, allah Teala şöyle buyurdu. Ey Yusuf, benden gayri vekil edin. Ben de senin hapsini uzatacağım. Bunun üzerine Yusuf aleyhisselam, ağlamaya başladı ve dedi ki, Ey Rabbim, hüzün ve belaların çokluğundan kalbime kasvet gelmiş. Artık, Bundan sonra benden böyle bir kelime sudur etmez. Hasan-ı Basra Hazretleri bu rüayeti her okudukça ağlar ve şöyle derdi. Başımıza bir iş gelince insanlara koşuyoruz. Bu halimizde akıbetimiz ne olacak? Mısır Padişahı'nın rüyası. Ayet-i Kerime'de kıssanın devamı şöyle anlatılır. Melik dedi ki, ben rüyamda yedi semiz inek gördüm. Bunları yedi zayıf inek yiyordu Bir de yedi yeşil başak ile yedi kuru başak gördüm. Ey ileri gelenler, siz rüya tabir ediyorsanız benim bu rüyamı da açıklayın. Çevresindeki kahinler bu gördükleriniz karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilemeyiz dediler. O iki arkadaştan kurtulanı nice zaman sonra Yusuf hatırlayıp dedik. Rüyanın tabini size ben bildireceğim. Hele siz beni zindana bir gönderin. Zindana gidip şöyle dedi. Ey Yusuf, ey doğru sözlü kişi. Şu müşkil rüya hakkında bize bir çözüm bildir. Yedi semiz ineği yiyen, yedi zayıf inek ile, yedi yeşil başak ve yedi kuru başakın manası ne olabilir? Ümuit ederim ki isabetli tahririni öğrenip insanlara aktarın. Böylece onlar da doğru öğrenirler. Yusuf 43 46. Yusuf Aleyhisselam Allahü Teala'nın kendisine bahsettiği ve rüyayı şöyle tabir etti. Yedi sene bildiğiniz şekilde ekine kersiniz. Ama biçtiğinizi yiyeceğiniz az miktar dışında Başağında bırakır depalarsınız. Sonra bunun peşinden gidi kurak yıl gelecek. Tohumluk olarak saklayacağınız arz bir miktar dışında önce bitirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz. Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk bol yağmura kavuşacak. Sıkıntıdan kurtulacak. Bol bol meyveler sıkacaklar. Yusuf 47-49 Hz. Yusuf'un tabiriyle rahatlayıp sevinen hükümdar onu mükafatlandırmak istedi. Hükümdar dedi ki, getirin bana onu. Elçi gelince Yusuf, sen önce dönüp efendine o ellerini kesen kadınların meselesi neymiş? Bir sor bakalım. Zaten benim efendim o kadınların hilelerini pek iyi bilir. Yusuf el. Hazreti Yusuf burada Züleyha'nın ismini edeben söylemedi bir de onun düşmanlığın zirvesinde olduğuna inandığı için yeni bir hile yapmasından sakındı. Hükümdar o kadınları toplayıp, Yusuf'u elde etmeye çalıştığınızda davanız neydi diye sordu. Onlar da haşa Allah için söylemek gerekirse onun yaptığı hiçbir kötülüğü bilmiş görmüş değiliz dediler. İşte o sırada vezirin şimdi hak meydana çıktı. Ondan kam almak isteyen ben. O ise tam sadık ve doğru insanlardandır diye itiraf etti. Yusuf 51 Yusuf Aleyhisselam bu hareketinin sebebini izahsa dediğinde şöyle buyurdu. Maksadım kendisine arkasından ihanet etmediğimi Allah'ın hainlerin hilelerini muvaffakiyeti erdirmeyeceğini onun vezirin bilmesidir. Yusuf 52 Cenab-ı Hak Hilekar, düzenbaz ve hainleri asla sevmediğini bir ayet-i kerimede şöyle beyan buyuruyor. Şüphesiz Allah hainleri sevmez. El Enfal 58 Hazreti Yusuf'un Firaseti Yusuf Aleyhisselam, Melik hakikate iyice vakıf olmadan... Meselenin aslı iyice anlaşılmadan ve haksız yere hapse atıldığı herkese kabul edilmeden evvel zindandan çıkmak istemedi. Aklını kullanarak, sabırlı ve vakarlı bir tavır göstererek kendisine haset edenlerin işi daha fazla karıştırmalarına da mani oldu. Kendisine yapılan bütün isnatların yalan ve iftira olduğunu ispat edip, töhmetten tamamen kurtulunca zindandan çıkmayı kabul etti. Allah köleyi sultan eder. Nihayet Hazreti Yusuf'taki ince siyaset, zeka ve fevkaladeliği fark eden Melik, onu yüksek bir makama getirmek istedi. Bu hal, ayet-i kerimede şöyle ifade edilmektedir. Melik, getirin onu bana, onu kendime hususi bir müsteşar edineyim dedim. Onunla konuşunca da, sen bundan böyle nezdimizde yüksek bir makam sahibi, ve tam itimat edilen bir müsteşarsındı Yusuf Yusuf 54 Bu hükümdar Yusuf Aleyhisselam'ı satın almış olan Aziz değildir. Züleyha'nın kocası olan Aziz, rivayete göre Yusuf Aleyhisselam zindandan çıkmadan ölmüştü. Burada bahsedilen hükümdar, Arabistan'dan gelerek 400 yıl Mısır'da hüküm süren sülaleden faziletli bir zat idi. Çok lisan bilirdi. Yusuf Aleyhisselam'ın kendinden daha fazla insan bildiğini görünce çok şaşırdı. Daha sonra rüyasının tabirini bir de Yusuf Aleyhisselam'ın bizzat kendisinden dinlemek istedi. Hazreti Yusuf ise daha evvel anlattıklarını tekrar anlattı. Bu güzel tabir karşısında hayran kalan Melik, nasıl bir tedbir almak gerektiğini sordu. Yusuf Aleyhisselam şöyle cevap Bolluk yıllarında çok ekin ekerek stok yapmalı. Böylece kıtlık yıllarında hem kendi geçiminizi temin etmiş, hem de ihracat yaparak hazineye gelir sağlamış olursunuz. Bu sefer Melik, peki bu işi kim yapacak diye sorunca Hazreti Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine tayin et. Çünkü ben onları çok iyi korum ve bu işleri iyi bilirim dedi. Yusuf 55 Cenab-ı Hak şöyle buyur. İşte biz böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki, kudret ve şeref verdik. Biz rahmetimizi kime dilersek ona nasip ederiz. Ve güzel davrananların mükafatını gayet İman edip takvayı unutulanlar, kötülüklerden sakınanlar için ise ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır. Yusuf 56-57 Melik, kendi salahiyetlerini kullanmasına dahi müsaade ederek, bütün Mısır'ı Yusuf Aleyhisselam'ın idare ve tasarrufuna verdi. Bir peygambere göstermiş olduğu bu izzet ve itimat dolayısıyladır ki Melik, Allah'ın ile Yusuf Aleyhisselam'ın huzurunda iman etti. Beraberindeki birçok insan da onunla birlikte iman ettiler. Çünkü Yusuf Aleyhisselam onlara peygamber olarak gönderilmişti ve kendilerini tevhide davet ediyordu. Kendisine Mısır'ın idare ve tasarrufu verilen Hz. Yusuf Aleyhisselam bu vazifeye başlar başlamaz tarıma ehemmiyet verdi. Üretimi arttırdı. İhtiyaç fazlası olan ürünleri stok etti. Kıtlık yılları gelince de bu stok edilmiş olan mahsulleri, hem kendi ülkesinin ihtiyaçları için kullandı, hem de ihraç ederek hazineye gelir sağladı. İnsanlar her taraftan gelerek kendisinden erzak satın almaya başladılar. Züleyha ile evlenmesi Bu sıralarda Züleyha elindeki her şeyini dağıtmış ve hiçbir şey kalmamıştı. Yusuf'a olan aşkından dolayı gözleri kurmuş ve bedeni çökmüştü. İhtiyar bir kadından farksızdı. Nihayet Yusuf'un yolu üzerinde bir harabeye çekildi. Başından geçen hadiseleri düşünerek hakikati anladı ve tapmakta olduğu putun karşısına geçip Yazıklar olsun sana ve sana kulluk edene. Şu ihtiyarlığıma, amalıma ve fakirliğime merhamet etmedin. Bugünden itibaren seni inkar ediyor ve Yusuf'un Rabbine iman ediyorum dedi. Böylece hidayete ererek sabah akşam Allah'ı zikre koyuldu. Bir gün Yusuf aleyhisselam atına binmiş, mayetiyle birlikte Züleyha'nın hanesinin önünden geçmekteydi. Züleyha hemen evinden çıktı ve Yusuf'un yolu üzerinde Yüksek sesle şöyle dedi Tesbih ederim o kudreti ki Sultanları günahları sebebiyle köle eder Köleleri de Hakk'a kullukları sayesinde Sultan eyler Allah'ın emriyle rüzgar bu sesi Yusuf'un kulağına eriştirildi Yusuf'ta tanıyamadığı Züleyha'nın halini sordu. Züleyha ancak Yusuf'un kendisine derman olacağını söyleyerek onun huzuna çıktı. Yusuf aleyhisselamdan eski güzelliğinin ve gözlerinin kendisine verilmesi için dua etmesini ardından da kendisiyle evlenmesini talep etti. Yusuf aleyhisselam onun ilk iki arzusunu yerine getirdi ve Allah'ın izniyle Züleyha'ya gözleri ve önceki güzelliği tekrar verildi. Ancak üçüncü talep hususunda Yusuf Aleyhisselam başını öne eğdi ve murakabeyi aldı. O sırada Cebrail Aleyhisselam geldi ve Hazreti Yusuf'a Ey Yusuf Rabbin sana selam ediyor ve kadıncağızın talebini reddetmemeni emrediyor. Onunla izdivaç ile, zira o dünyada ve ahirette senin zevcendir. Bu emir üzerine Yusuf Aleyhisselam, Züleyha'yı kendisine nikahladı. Daha sonra Yusuf Aleyhisselam, ellerini semaya kaldırarak şöyle dua etti. Ey bana bunca nimeti ihsan eden, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Sana nihayetsiz hamdü senalar olsun. Ilahi üzerimdeki nimetini tamamlamanı, bana babam Yakub'un yüzünü göstermeni, beni de ona göstermekle onun da gözlerini nurlandırmanı ve kardeşlerimin de benimle görüşme yollarını açmanı senden dilerim Rabbim. Sen duayı kabul edensin. Sen her şeye kadirsin. Erzak almaya gelen kardeşleri, ve Hazreti Yusuf'un güzel planı. Bu arada kıtlık sebebiyle Yakup Aleyhisselam'da Yusuf'un öz kardeşi olan Bünyamin'i yanında alıkoyarak diğer oğullarını erzak almak için Mısır'a gönderdi. Ayet-i Kerimelerde bu de şöyle anlatılır. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf onları hemen tanıdı. Kardeşleri ise onu tanıyamadılar. Yusuf onların yüklerini hazırlayınca dedi ki, ''Sizin baba bir erkek kardeşinizi de getirin. Görmüyor musunuz? Size tam ölçek veriyorum. Ben misafirperverlerin en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz artık benden bir ölçek dahi alamazsınız ve bir daha bana yaklaşmayın.'' Yusuf, 58-60 Yusuf Aleyhisselam'ın gelmeyen kardeşini istemesi şu sebepledir. Kıtlık sebebiyle erzak ihtiyaç kadar veriliyordu. Yardım alacak şahsın bizzat bulunması gerekiyordu. Hazreti Yusuf'un kardeşleri, gelemeyen baba ve kardeşleri içinde birer hisse isteyince, Yusuf Aleyhisselam, ihtiyar babayı mazur sayarak, bir defaya mahsus erzak verdi. Fakat, bir dahaki sefere öbür kardeşinde gelmesinin şart koştu. Bu vesileyle kardeşini görmek ve ondan haber almak istiyordu. Kardeşleri, onu babasından istemeye çalışacağız. Herhalde bunu yaparız dedi. Yusuf evlindeki gençlere, sermayeni yüklerinin içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki yine buraya dönerler dedi. Bu şekilde babalarına döndükleri zaman dediler ki Ey babamız! Erzak bize yasaklandı. Kardeşimiz Bünyamin'i bizimle beraber gönder de onun sayesinde zahir alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız. Yakup dedi ki Daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. Ben onu sadece Allah'a emanet ediyorum. Allah en hayırlı koruyucudur. O merhametlilerin en merhametlisidir. Yusuf 61-64 Yakup aleyhisselam Allah en hayırlı koruyucudur. O merhametlilerin en merhametlisidir deyince Allah-u Teala şöyle buyurdu. İzzet ve celalim hakkı için, madem ki sen bana bu şekilde tevekkül ediyorsun, ben de seni iki evladına birden kavuşturacağım. Buradan anlaşılan şudur ki, mümin, fanilere değil Allah'a dayanıp güvenmeli, daima O'na tevekkül etmelidir. Çünkü Allah'tan başka her şeyin öncelikle kendisi muhafazaya muhtaçtır. Allah-u Teala ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Fakat Allah'a tevekkül ederken de sebeplere sarılmayı terk etmemek icap eder. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları Bünyamin'i de yanlarına alıp Mısır'a giderek Erzak alabilmek için babalarına türlü diller döküyor ve onu razı etmeye çalışıyorlardı. Eşyalarını açıklıklarında ödemiş oldukları bedelin kendilerine iade edildiğini gördüler. Dediler ki, Ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz de iade edilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir de ve yüküde fazla zahir alırız çünkü bu aldığımız az bir miktardır. Yusuf 65. Sonunda Hazreti Yakup Bünyamin'i göndermeye razı oldu. Dedik, etrafınız kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair. Allah adına sağlam bir söz vermediğin sürece onu sizinle göndermem. Ona istediği şekilde teminat verdiklerinde dedi ki, Söylediklerimize Allah şahittir. Sonra da şöyle dedi. Oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi kazayı üzerinizden gideremem. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Ben ancak ona güvenip dayandım. Tevekkül edenler de yalnız ona güvenip dayanmalıdırlar. Yusuf 66-67 Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına Mısır'a değişik kapılardan girmelerini emretmesi, oğulların gösterişli ve güzel giyimli olmaları, ayrıca daha önceki gelişlerinde Melik'ten kimsenin görmediği izzet ve ikramı görmeleri sebebiyleydi. Bu sebeple evlatlarının kötü niyetli kimselerin kuracakları bir turaktan zarar görmelerini istemiyordu. Ayrıca herkesin Hayret dolu nazarları onların üzerine dikilmişti. Beraber şehre girmeleri halinde başlarına bir kötülük gelebilirdi. Yakup aleyhisselamın bu nasihatlerini dinleyen oğulları erzak almak üzere tekrar yola çıktılar. Ayet-i Kerimelerde buyrulur. Babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girdiklerinde bu tedbir Allah'ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiçbir fayda sağlamadı. Sadece Yakub'un içinden geçirdiği bir isteğin yerine getirilmesi oldu. O şüphesiz bir ilim sahibiydi. Çünkü kendisine biz öğretmiştik. Bunun içindir ki Allah'tan gelecek takdiri önleyemem demişti. Fakat insanların çoğu bu hakikati bilmezler. Yusuf, 68. Ben senin kardeşin Yusuf'um. Biraderleri Yusuf'un yanına gelince, Yusuf öz kardeşi Benjamin'i kendi yanına aldı ve Bilesin ki ben senin kardeşinim. Onların geçmişte bize yapmış oldukları şeylere aldırma dedi. Yusuf 69. Rivayet edildiğine göre Hazreti Yusuf kardeşlerine yemek ikram etti. Onları sofraya ikişer ikişer oturttu. Münyem'in yalnız kalınca ağladı ve dedik. Kardeşim Yusuf sağ olsaydı o da benimle beraber oturdu Yusuf aleyhisselam da onu kendi sofrasına aldı. Yemekten sonra kardeşlerini yine ikişer ikişer evlere misafir olarak dağıttı. Bünyamin yine yalnız kalmıştı. Bunun üzerine Hz. Yusuf dedi ki, bunun ikincisi yok, öyleyse bu da benimle kalsın. Böylece Bünyamin onun yanında geceledi. Hz. Yusuf ona dedi ki, Ölen kardeşin yerine beni kardeş olarak kabul eder misin? Bünyamin cevaben Senin gibi bir kardeşi kim bulabilir? Fakat sen babam Yakup ile Annem Rahil'in evladından değilsin deyince Hz. Yusuf ağladı Ve kalkıp Bünyamin'in boynuna sarıldı Sonra gerçeği söyledi Ben senin kardeşin Yusuf'um Onların bize yapmış oldukları şeyleri aldırmı. Hz. Yusuf'un Bünyamin'i alıkoyması. Yusuf kendisini kardeşi Bünyamin'e tanıttıktan sonra ona şöyle dedi: "Ey kardeşim, ben seni yanımda halı koyacağım. Bilirsin ki babamın benim ayrılığından dolayı gam ve kederi büyüktür. Eğer seni de burada koyarsam üzüntüsü daha da artacaktır. Fakat bir an evvel ona kavuşabilmemiz için böyle yapmamız gerekiyor. Ben bu hususta güzel bir plan hazırlayacağım. Bünyamin'e böyle dedikten sonra onların yüklerini hazırlatırken su kabını öz kardeşinin yükünün içine koydurdu. Kervan hareket edince de Yusuf'un vazifelilerinden biri Ey kafile durun siz hırsızlık yapmışsınız diye nila etti Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek ne kaybettiniz dediler Vazifelilerden biri hükümdarın su kabını kaybettik Onu getirene bir deve yükü mükafat var İşlerinden biri buna ben kefilim dedi. Allah'a yemin olsun ki biz yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmedik. Siz de bunu biliyorsunuz. Hele hırsız hiç değiliz dediler. Vazifeler peki yalancı çıkarsanız cezası ne dediler? Cezası kimin yükünde çıkarsa işte o onun cezasıdır. Yani Çalması sebebiyle kendisi rehin ve mahkum olur. Biz zalimleri, hırsızları böyle cezalandırırız dediler. Yusuf 70-75 Yakup aleyhisselamın şeriatında hırsız yakalanır ve çaldığı malın karşılığında mal sahibine bir sene köle olarak hizmet ettirilirdi. Mısır kanunlarında ise hırsıza sopa vurulur, ve çaldığı malın iki misli ödettirilirdi. Hz. Yusuf da öz biraderi Bünyamin'in yanına alıkoyabilmek için onlara babalarının şeriatine göre ceza vermek istedi ve bu yüzden cezayı onlara sordurdu. Ayet-i de buyrulur. Yusuf, öz kardeşinin yükünden önce öbürlerinin eşyalarını aratmaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a kardeşini alıkoyması için böyle bir plan öğrettik. Yoksa Allah dilemedikçe hükümdarın kanuna göre kardeşini alıkoymasına imkan yoktu. Biz dilediğimiz kimseleri pek üstün dereceleri yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur. Yusuf 76 Yusuf Aleyhisselam kardeşi Bünyamin'i yanında koyabilmek için Allah'ın emriyle firaset numunesi olan güzel bir plan hazırladı. Nakledildiğine göre planını kardeşine de anlatıp onun da tasdini aldı. Yusuf Aleyhisselam'ın böyle yapmaktan maksadı kardeşlerinden intikam almak değildi. Çünkü kendine yapılanları affetmişti. Lakin onların yaptıkları işlerde bir de Allah'ın hakkı vardı ki onu affetmek Yusuf'un elinde değildi. Ancak o kardeşlerinin Allah katında da affamasar olmalarını istiyordu. Bu sebeple kendisini tanıtmadan önce Allah'ın hakkı namına tarizli bir ikaz ihtiva eden siz mutlaka hırsızsınız suçlamasıyla onlara ciddi bir pişmanlık duygusuna sevk etmek istedi. Onların yaptıkları en müthiş cürüm hırsızlık, bir hile ile babalarından Yusuf'u çalmalarıydı. Yusuf Aleyhisselam, onları bütün yaptıkları kötülüklerden tevbeye yönlendirmek için, Bünyamin'in bu şekilde kalmasını temin etti. Gerçekten de bundan sonraki gelişlerinde, Kardeşlerinin nasıl bir kalp yumuşaklığıyla ve ne kadar saf ve temiz düşüncelerle dönüp geldikleri görülmektedir. Dolayısıyla bu hadise ledünni bir takım hikmetleri ihtiva eden Rabbani bir ceza ve ilahi bir terbiye olmuştur. Aranan sukabı kabı Bünyamin'in yükünde çıkınca onlar eğer o çalmışsa zaten o daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bu sözden duyduğu üzüntüyü içine attı ve onlara belli etmedi. İçinden de asıl kötü durumda olan sizsiniz. İleri sürdüğünüz iddiaların gerçek gününü Allah pek iyi biliyor dedi. Yusuf 77 Yusuf'un kardeşleri dediler ki Ey vezir! Emin ol ki bunun çok yaşlı bir babası var. Onun için yerine birimizi al. Gerçekten de biz seni muhsinlerden görüyoruz. Yusuf, biz malımızı kimin yanında bulmuşsak onu alı koyarız. Başkasını tutmaktan Allah'a sığınırım. Çünkü biz öyle yaparsak zalimler arasına girmiş oluruz dedi. Yusuf 78 79. Yusuf'un kardeşleri başlarına gelen bu hadiseler üzerine ne yapacaklarını ve babalarına ne diyeceklerini düşünmeye başladılar. Ayet-i de onların hali şöyle anlatılmaktadır. Ne zaman ki onu Bünyamin'i kurtarmaktan ümit kestiler o zaman bir kenara çekilip aralarında fısıldaşarak konuşmaya başladılar. Büyükleri dedi ki Babanızın sizden Allah adına ait aldığını ve daha önce Yusuf konusunda ettiğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye ve Allah hakkında bir hüküm verinceye kadar ben artık buradan ayrılmam. Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz dönün. Babanıza sevgili babamız, inan ki bizler farkına varmadan oğlun hırsızlık yapmış Su kabının onun yükünde çıktığını gözlerimizle gördük. Biz ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz. Yoksa biz gaybın bekçileri değiliz. İnanmazsan gittiğimiz şehrin ailesine ve yine içinde geldiğimiz kafiyede bulunanları sor. Bütün samimiyetimizde ifade ediyoruz ki söylediğimiz doğrunun ta kendisidir deyin. Yusuf 80-82 kalkıp babalarına geldiler ve ağabeylerinin söylediklerini aynen aktardılar. Mükafat kapısını açan çiler. Babaları Yakup. Hayır, hayır. Korkarım yine nefisleriniz size bir işe cazip gösterip ayağınızı kaydırmıştır. Bana düşen bu hale karşı sükunet ve ümit içinde güzelce sabretmektir. Ümid ederim ki Allah bütün kaybettiklerimi bana hırt edecektir. Çünkü o alimdir, hakimdir. Yusuf 83 Yusuf'un kardeşleri daha önce babalarına yalan söyledikleri için bu sefer de söyledikleri doğru söze babaları inanmak istemedi. Onlara hayır sizi nefsleriniz aldatıp böyle büyük bir işe sürüklemiş. Yoksa bizim şeriatimizde hırsızın esir olarak yakalanacağını aziz ne bilirdi dedi. Onlardan yüz çevirdi de ah Yusuf'um ah diye sızlandı. Ve üzüntüden gözlerine ak düştü. Kederini içine gömdü. Yusuf 84 Yusuf'u kaybettiği günden beri Yakup Aleyhisselam'ın gözüne uyku girmedi. O zaman yeryüzünde bulunanların Allah indinde en şerefli olanı Yakup Aleyhisselam'dı. Nihayet ağlaya ağlaya Yakup'un gözlerine akindi. Bunun bir hikmetinin de Diğer oğullarını görüp hüzün ve kedenin daha fazla ziyadeleşmemesi için olduğu söylenir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: Allahu teala hazretleri, ben kimin en kıymetli iki varlığını gözlerine almışsam ve o da sevabını umarak bu hale sabretmişse ona cennet dışında bir mükafat vermeye razı olmam buyurdu. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Oğulları Hazreti Yakup'a şöyle dediler. Ömrün geçti gitti hala Yusuf'u dilinden düşürmüyorsun. Vallahi Yusuf diye diye kederden eriyeceksin veya büsbütün ölüp gideceksin. Hazreti Yakup ben sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum. Hem sizin bilemediğiniz birçok şeyi Allah tarafından vahiy yoluyla biliyorum dedi. Yusuf 85-86 Daha sonra Yakup Aleyhisselam oğlanlar şöyle dedi. Ey oğullarım! Gidin de Yusuf ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf 87 bu ayet-i kerimenin bizlere verdiği mesaj çok mühimdir. Buna göre kul ne hal üzere olursa olsun asla yahise ümitsizliğe kapılmamalı ve Allah'tan daima umut olmalıdır. Zira ayette buyrulduğu üzere ancak kafirler Allah'tan ümit keserler. Hadis-i şerifte de şöyle buyrulur. Cenab-ı Hak'tan ümit kesmeyen günahkar Allah'tan ümit kesen abitten Rabbine daha yakındır. Cenab-ı Hak'tan ümit kesmeyen günahkar, Allah'tan ümit kesen abitten Rabbine daha yakındır. Çünkü Allah'tan ümit kesmek, Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim sıfatlarını idrak etmemektir. Merhameti ilahiyeyi tanınmamaktır. Halbuki Firavun bile son nefesinde Allah'ın adını zikret. Allah-u Teala bir başka ayet-i kerimede de Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Ezümer 53 buyurmaktadır. İşte bu minval üzere Yakup Aleyhisselam da ümidini yitirmeyerek Mısır Azizi'ne yani Yusuf'a oğullarıyla bir mektup gönderdi. Yakup Aleyhisselam o zamanlar oğlu Yusuf'un Mısır Azizi olduğunu bilmiyordu. Mektupta Şöyle diyordu Bismillahirrahmanirrahim Halilullah İbrahim oğlu İshak'ın oğlu İsrail Yakup'tan Mısır azizine Biz başına birçok Belalar gelmiş bir sülaleyiz Ceddem İbrahim Nemrud'un ateşine Müptela kılındı Sabretti Allah da onu selameti ulaştırdı. Babam da başka ibdilalara imtihan edildi, sabretti. Allah ona da mükafat verdi. Bana gelince ben de oğlum Yusuf'u kaybettim. Onun ayrılığından ağlaya ağlaya gözlerim görmez oldu. Belim büküldü. Yanında rehin tuttuğun oğlumla kendimi teselli ediyordum. Onun hırsızlık ettiğini söylemişsin. Bizim neslimizden olan hırsızlık yapmaz. Biz Hırsız doğurmayız. Onu bana iade edersen edersin. Eğer etmezsen sana öyle bir beddua ederim ki yedi batın evladına tesir eder. Yusuf Aleyhisselam bu mektubu alınca ağladı ve o da şu cevabı yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Mısır Azizinden İsrail Yakub'a Ey haşlı kimse mektubun geldi okudum ve muhtevasını anladım. Orada Salih babalarından bahsedip her birinin belalara doğruçar olduklarını ve sabrettiklerini yazıyorsun. Onlar nasıl iptilalara sabrettilerse sen de öyle sabret. Vesselam. Yakup Aleyhisselam bu cevabı alınca Allah'a yemin ederim ki bu bir melik mektubu değil bir peygamber mektubudur. Ve bunu yazan olsa olsa Yusuf'tur diyerek oğullarını meselenin aslını öğrenmediği için tekrar Mısır'a gönderdi. Oğulları da hemen yola çıktılar. Onlar Mısır'a varıp Yusuf'un uzununa geldiklerinde dediler ki Ey Aziz bizi de çoluk çocuğumuz da kıtlık pastı. Biz bu sefer pek az bir meblağ getirebildik. Lütfen lütfen bize tahsisatımız yine tam ölçek ver. Ayrıca sadakada ihsan eyle. Şüphesiz ki Allah tasadduk edenleri fazlasıyla mükafatlandırır. Yusuf dedi ki: Siz cahiliğimiz döneminde Yusuf ile kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuz değil mi? Yusuf 88 89. Tefsirlerde ifade edildiğine göre Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşleri en küçük kardeşler olan Bünyamin'e de daima hakaret ve eziyet ederlerdi. Destani bir af. Kardeşleri yoksa sen gerçekten Yusuf musun dediler. O da evet ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. Allah bizleri tuflarda bulundu. Çünkü kim Allah'tan korkar ve belalara katlanıp sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez, dedi. Kardeşleri dediler ki, Allah'a ant olsun ki hakikaten Allah seni bize üstün kılmıştır. Gerçekten biz ise size yaptıklarımızda hata etmişiz. Yusuf dedi ki Bugün size hiç başa kakma Ve ayıplama yok Allah siz affetsin O merhametlerin en merhametlisidir Yusuf 90-92 Ayeti i ne güzel buyrulur İyilikle kötülük bir olmaz Sen kötülüğü en güzel bir şekilde iyilikle önle O zaman O zaman Seninle arasında düşmanlık bulunan kimse Bir de bakarsın ki Candan samimi bir dost oluvermiş Fusulet 34 Gömleğimi babamın gözlerine sür Yusuf Aleyhisselam kardeşlerine sabah akşam ziyafet veriyordu Kardeşleri ise daha önce ona yaptıklarını hatırlayarak onun bu izzet ikram karşısında son derece mahcup oluyorlar. Hazreti Yusuf'a bir adam göndererek dediler ki: "Sen bizi sabah akşam ziyafete davet ediyorsun. Fakat biz sana karşı yaptıklarımızdan dolayı senden utanıyoruz." Yusuf Aleyhisselam da onlara şöyle cevap verdi: "Mısırlılar şimdiye kadar bana hep ilk gördükleri gözlerle bakıyorlar ve 20 dir hemen satılmış bir köleyi. Bu mertebe yükselten Allah'ı tenzih ederiz diyorlardı. Şimdi ise sizin sayenizde şeref kazandım. Çünkü benim sizin kardeşiniz ve İbrahim Aleyhisselam gibi büyük bir peygamberin torunu olduğumu anladılar. Yusuf Aleyhisselam bu sözlerini fahr etmek için değil, kardeşlerinin gönlünü almak onları rahatlatmak ve mahcubiyetlerini hafifletmek için söylüyordu. Bu hal, onun affedicilik ve kerem sıfatlarının enginliğini ortaya koymaktaydı. Kardeşlerini böylesine engin bir merhametle affeden Hazreti Yusuf Aleyhisselam, babasının gözlerinin şifa bulması için ona gömleğini gönderirken kardeşlerine şöyle dedi. Benim şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün o artık rahatlıkla görmeye başlar sonra da bütün ailenizi bana getirin Yusuf 93 kafile gömleği götürmek üzere Mısır'dan ayrılınca babaları yanındakilere eğer bana bunamış demezseniz inanın ki şimdi Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi onlarda vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın dediler Yusuf 94-95 Hazreti Yakup'un gözlerinin açılması Fakat müjdeci gelip de gömleği onun yüzüne koyar koymazı derhal eskisi gibi görmeye başladı. O zaman Yakup ben size ''Sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiyle ile muhakkak biliyorum demedim mi?'' dedi. Yusuf 96 Gömleği getiren bu müjdeci Yahudaydı. Onun kanlı gömleği babama ben götürmüş ve onu kedere boğmuştum. Şimdi de bu gömleği yine ben götüreyim de sevincine sebep olalım diyerek, Mısır'dan Kenan iline kadar büyük bir heyecan içinde, başa çık, yalın ayak yürüdüğü rivayet edildi. Bu gömlek, İbrahim aleyhisselam ateşe atılacağı zaman, Cebrail aleyhisselam tarafından cennetten getirilmiş olan gömlekti. Yakup'ta Yusuf'un bir cazibesi vardı. Bundan dolayı, Yusuf'un gömleğinin kokusu ona çok uzak bir yerden dahi ulaştı. Gömleği taşıyan kardeşi ise, o kokuyu duymaktan mahrum idi. Çünkü Yusuf'un gömleği kardeşinin elinde bir emanet idi. Kardeşi gömleği götürüp Hz. Yakuba teslim etmekle mükelifti Yani o gömlek kardeşinin elinde köle tüccarı elinde bulunan mutina bir cariye gibiydi. Köle tüccarının nefsi için değildi satıcıdan başkasına ait. Çok alim vardır ki İrfan'dan nasibi yoktur. İlim hafız olmuştur da Allah'ın habibi olamamıştı. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğiyle Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin açılması eşya ile olan teberrik ve istihaneye bir misal niteliğindedir. Ayet-i kerimede buyrulur. Oğullara dediler ki Ey babamız! Allah'tan bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten günahkar olduk. Yakup da sizin için bir müddet sonra Rabbimden af dileyeceğim. Hakikaten çok bağışlayan ve çok merhamet eden ancak O'dur dedi. Yusuf 97-98 Yakup aleyhisselam, sizin için bir müddet sonra istifar edeceğim demek suretiyle önce mazlum tarafından affedilmeleri gerektiğini işaret etmişti. Nitekim onlar için istifarda da Hz. Yusuf aleyhisselamla görüştükleri zamana kadar ertelemiştir. Vuslat ve gerçekleşen rüya Hz. Yusuf'la beraber hükümdar ve bütün halk Hz. Yakup ve aile efradını karşılamaya çıkmışlar. Saf tutmuşlardı. Karşı karşıya geldiklerinde Hz. Yakup, Hz. Yusuf ve orada bulunanlar atlarından indiler ve iki peygamber birbirini hasretle kucakladı. Allah-u Teala şöyle buyurur. Hep beraber Mısır'a gidip Yusuf'un yanına girdikleri zaman o, ana ve babasını kucakladı, onları yanına aldı ve Allah'ın iradesiyle hepiniz emniyet içinle Mısır'a girin dedi. Yusuf 99 Büyük mükafatlar daima büyük sabırların, musibetlerin ve iptilaların arkasından gelir. Hz. Yakup aleyhisselam, bu kavuşmanın hemen ardından ellerini kaldırıp, Allah'a şükrederek şöyle dua etti. Allah'ım, Yusuf için feryatlarımı, onun ayrılığından dolayı sabrımın azlığını ve oğullarımın kardeşlerinin yaptıklarını mağfiret eyle. Hz. Yusuf'ta büyük bir şükür ve hamd halindeydi. Anne babasını, tahtının üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi onun için, ona kavuştukları için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, Ey babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın tahakkuk etmesidir. Gerçekten Rabbim onu doğru çıkardı. Hakikaten Rabbim bana çok şey lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı, ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi şölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfet Şüphesiz ki o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Yusuf 100 Hz. Yusuf Aleyhisselam Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlerin kemal erdiğini görünce bu dünyanın karar kılınacak mekan olmadığını Burada bulunan her şeyin fani olduğunu ve kemalden sonra zevalin geleceğini anlamıştı. Kendisine lütfedilen büyük nimetleri zikrederek, Rabbine gücü nispetinde şükür ve niyazda bulunmaya devam etti. Ey Rabbim! Mülkten bana nasibim verdiğin ve bana rüyada görülen hadiselerin tabiini de öğretti. Ey gökleri ve yeri yaratan, sen dünyada da, ahirette de benim sahibimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler cümlesine ilhak eyle. Yusuf 101 Rivayete göre Hazreti Yakup Aleyhisselam, Mısır'da oğlu Yusuf Aleyhisselam'ın yanında 24 sene kaldıktan sonra vefat etti. Vasiyeti üzerine naaşı, Şam'da defnedilmiş bulunan babası, İshak aleyhisselamın yanına gömüldü. Hz. Yusuf da babasından sonra 23 yıl daha yaşadı. Onun naaşını da Mısırlılar mermer bir sandık içine koyarak nile gömdüler. Mısırlılar onu çok sevdikleri için, Hz. Yusuf'un kendi memleketlerine kalmasını istemişlerdi. Daha sonra Hz. Musa aleyhisselam, onun naşini bularak babası Yakub'un yanına götürüp defnetti. Aleyhümselam.